Allah'a sallallahu şöyle buyurur. Haya ancak hayır getirir. Müslim'in rivayetinde ise hayanın tümü hayırdır şeklinde geçmektedir. Bilindiği gibi haya imanın şubelerindendir. İmanın şubeleriyle ile ilgili Ebu Hureyre'den rivayet edilen ve üzerinde ittifak bulunan hadiste şöyle geçer. İman 60 küsur şubedir. Haya da imanın bir şubesidir. Bu lafız Buhari'ye aittir. Bu hadiste imanın diğer şubeleri değil de sadece haya şubesi belirtilmiştir. Çünkü hayal, diğer şubeleri de yerine getirmenin etkeni gibidir. Kim Allahu Teala'dan hayal ederse, yasakları işlemeyerek ve emredilenleri yerine getirerek Allahü u Teala'nın hukukunu gözetir. Kim insanlardan hayal ederse, onlara zarar vermeyerek ve yarar sağlayarak onların haklarını yerine getirir. Hayal iki türlüdür. Biri tamam, kesin. burada duralım. Işte. <gülüyor> Şimdi biz e, geçen dersimizin sonunda e, dedim ki size normalde insanın kendinde bulundurması gereken e, ahlaklar da kendini arındırması gereken ahlaklar da iki türlü. Bir müessir olanlar var bir de müesser olanlar var. Yani etkileyenler bir de etkilenenler e, var dedik. Kulun birinci vazifesi hem güzel ahlakta hem kötü ahlakta müessir olanları kazanmaya ve yine müessir olan kötü ahlaka müessir olanları da def etmek zorundadır. Yani siz mesela, e, şimdi burada bize iki tane şey verecek, kardeşlere karşı kardeşlerin hakkını gözetmemiz için iki tane ahlakın bizde olması lazım. Bunlar nedir? Bak daha sonra bir sürü madde de sayacak bununla beraber. Bunlar o biraz sonra sayacağı veya bir sonraki derslerde sayacağın maddelerin etkileyicisidir. Yani haya ve e, Müslümanları şey etmek, e, kendi için istediğini başkaları için de istemek. Dedik bunun tam zıddı nedir? Yani kardeşlik hukukunu çiğnemeye etki edenler hangileridir? Hangileridir? Suizam su, su, ve bencillik. Öyle değil mi? Dedi ki nasıl ki haya e, ve kendi için sevdiğini başkaları için sevmek insanı diğer bütün güzel ahlaklara götüren e, bir şeyse. Hâkeza kardeşlerin hakkını ve hukukunu çiğneme konusunda da insanı kötülüğe teşvik eden, kötü ahlaka teşvik eden iki müessir ahlak hangisidir? Bencillik, yani insanın sadece kendini düşünüyor olması ve suizandır. Tamam Senin söylediğin riya ise şunun için söyledim. Dedim ki genel olarak şeytan da insanın ayağını kaydırırken Şeytan insan ayağını nerede kaydır? Bir Allah ve zaten yani biz neyle mükellefiz? Yeryüzyada yaşadığımız bütün bu Kur'an anayasasını, sünnet anayasasını yan yana koysak hepsini hangi iki başlık altında toplayabiliriz? Allah ve Rasulünün üzerimizdeki hakkı, bir de kulların üzerimizdeki hakkı. Öyle mi? Bütün bu anayasa bunu anlatıyor. Yani bizimle önce Allah'la aramızdaki hukuku düzenlememizi sağlıyor ve Resulüyle ikinci olarak da insanlarla sağlıyor. Öyle mi? Şeytan da bizi ister Allah ve Rasulünün hukukuna eda ederken ister diğer Müslüman kardeşlerimizin hukukunu veya insan diyelim. Yani Müslüman olmasa da insanların hukukunu eda ederken, şeytan mesela dedi ki bizi bozmaya çalışırken nereden başlar? Müessil konumunda olan amelleri, yani güzel ahlaka müessil olanları bozmaya, kötü ahlaka müessil olanları da yerleştirmeye çalışır. Yani şeytan için mesela senin bir Müslümana güler yüzlü olman çok da mühim olan bir mesele değil. Çünkü bu müessil olan bir amel değil. Yani başkalarına karşı güler yüzlü olmak, beraberinde ciddi anlamda sonraki amellere etki eden bir amel değil. Ama ihlas öyle değildir. Yani sende ihlas olduğu zaman ancak o zaman o gülme bir anlam ifade eder. Öyle değil mi? Kardeşine karşı mesela diyelim ki yolda gördüğünde gülümsüyorsun. Bu bir ecir midir? Ecirdir. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor? La tahiranna minel ma'rufi şeyen ve لو أن تلقى أخاك بوجه Sen iyiliklerden hiçbir şeyi küçük görür mü? Velev ki kardeşini güler yüzle karşılamak olsa bile. Yani sakın demek ya ben bunun yüzüne gülüyorum ne olacak ki? Değil. Sen ondan Allah'ın izniyle bir ecir alırsın değil mi? O da bir maruftur. Ama ne şartla? Gülmek zaten başkalarına karşı tebessüm etmek zaten bu sünnettir. Sünnete uygun bir şeydir. Ama temel şart nedir? İhlastır. Ha. Şeytan sendeki ihlası zedeledikten sonra akşama kadar millete gülüyorsun umrunda olmaz. Hatta hoşuna gider. Yani şeytan için seni hiç amel yapmayıp husrana uğramaktansa Amel yapıp yapıp kusana uğraman daha sevimlidir, öyle değil mi? İhlassızlık nedir? Riyah hali nedir? Amel yapıp yapıp kusana uğramak demektir, öyle değil mi? Mesela şimdi diyelim ki misal, ee, ilim. Yani kendimizden örnek verelim veyahut da cihat. Mesela cihattan örnek verelim. Şeytan için senin cihat ediyor olman veyahut da cihat ediyor olmaman çok da önemli olan bir mesele değildir. Öyle değil mi? Senin cihat ediyor, onun için öncelikli mesele bu değildir. Onun için öncelikli mesele nedir? Cihad eden adamın ihlasınızı zedelemektir. Cihad eden adamın itikadınızı zedelemektir. Cihad eden adamın menhecinizı zedelemektir. Öyle değil mi? Şeytan için mühim olan şey budur. Yoksa cihad ediliyor, ödedilsin. Yani bu üçünü kaybeden bir cihad, hiçbir anlam ifade etmediği için mücahidin mesela ihlası olmadıktan sonra ateşlik onunla tutuşturulacak olanlardan bir tanesi de odur. Yani istediği kadar cihad etsin. Allah yolunda fedakarlık yapsın. Bir şey ifade etmiyor. Hatta şeytan için güzeldir. Çalışıp yorulanlardandır. Çünkü, öyle mi? Veya itikat, İslam olmadıktan sonra ihlaslı olsan bile, samimi olsan bile senin itikadın olmadığında cihadın bir anlam ifade ediyor mu Allah katında? Değil. Kafirlerin ameli rüzgarlı bir günde ateşi, rüzgarın savurduğu küller gibidir. Öyle mi? Menhecin bozuk olsa hiç bu ikisini diyelim yapamadı. Yani Müslümansın. Seni şirke düşüremedin. Sonra geldi, ihlasınla uğraştı, yok. Allah azze ve celle sana lütfetmiş, ihlaslısın. Bu defa senin neyinle uğraşacaktır? Artık bu cihat olacak. Yani bu kişi bundan faydalanacak. Senin menhecine problem bulaştırır. Mesela seni duygusal veyahut akılcı bir adam haline getirir. Yani olayları Allah yolunda yaptığın cihatta senin için esas olanı duygu veyahut akıl haline getirir. O zaman da o cihat yeryüzünde Allah'ın kelimesini yücelten bir cihat olmaz. Öyle değil mi? İçerisinde yanlışlar olan bir cihat olur. Sana faydası olsa bile ümmete faydası olmaz. Öyle mi? İleriye yönelik faydası olmaz. İlim Ha keza öyledir, yani mesela diyelim ki şimdi şeytan beni kandıracak, Misal, bir tarafta uyku var, mesela bir tane, bir tarafta e, çok konuşma var mesela, ikincisi. E, bir tarafta hayalperestlik var, öyle mi? Sürekli zihnini başka işlerle meşgul etmek. Bunlar hepsi insanı ilimden koyan etkenler değil midir? Çok uyumak, çok konuşmak, çok hayal kurmak. Öyle mi yani? Hayalden kastım ne? Zihni sürekli başka şeylerle meşgul hale getirmek. Öyle mi? Şeytan ilk etapta ilim talebesiyle ilgili bunlarla mı uğraşır? Değil. İhlasını zedeledikten sonra adam istersen günün 23 saati ilimle meşgul olsun. Bir saat, adam sadece bir saatini dinlenmeyle geçirsin. Şeytan için daha güzeldir. Öyle mi? Niye? Çünkü ve <gülüyor> Şeytanı istediği de odur zaten. Çalışsın, yorulsun. Bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. Dedim ki ameller müessir ve müesser olmak üzere iki kısma ayrılır. Hem güzel ameller hem de kötü ameller. Öyle mi? Müessir nedir? Diğer amellere tesiri olandır. Müessir etkilenendir. Şeytan da bizi saptırırken müessir olanları güzel ahlakta bizden çekip almaya, kötü ahlakta da bize yerleştirmeye çalışır. Öyle mi? Bizim de nefsimizi terbiye ederken, nefsimizi tezkiye ederken ha Allah'a karşı haklarımızı yerine getirirken Hak kullara karşı haklarımızı yerine getirirken, önceliğimiz ne olmalıdır? Müessir konumunda olan ameller olmalıdır. Tamam mı? Müessir konumunda olan ameller olmalıdır. Ha biz dedik ki, umuman yani genel olarak İslam'da güzel ahlakın müessirleri nelerdir? İhlasdır, takvadır değil mi? Allah korkusudur, Allah sevgisidir, aynı zamanda Allah ricasıdır. Kardeşlik hukukunda ise şeyh diyor ki, yani ben baktım diyor bana göre kardeşin hukukunu yerine getirmek için kardeşlik hukukunda güzel ahlakın temeli müessir olan nedir ikidir hayadır ve başkaları için kendi için sevdiğini başkaları için istemektir. Ben de dedim ki dersin akabinde, dedim genel olarak mesela birçok konuda diyelim ki Yaklaşık olaraktan sırf yani altı seneye yakındır davet içerisindeyiz yani insanlara davet yapıyoruz, insanların sorunlarını dinliyoruz. İşte mesela birileri tartışıyor, aralarını ıslah etmeye çalışıyoruz vesaire. Umumen yani böyle genel olarak dönüp baktığımda bütün meselelerin temelinde benim gördüğüm budur. Doğru veya da yanlış kardeş hukukuna, kardeş hukukunu çiğnemenin temeli ikidir. Birincisi su izandır, ikincisi de bencilliktir. Çünkü insanın e, amel yani insanın bir şey yapabilmesi iki devreden oluşur. Bir düşünce devresinden bir eylem de, devresinden oluşur. Suizan düşünceyi ifade eder. Bencillik de amel devresini ifade eder. Öyle mi? Bencil olan adam ne kimseden zararı önler, ne de kimseye faydası olur. Suizan olan kafasında adamla kimseye karşı güzel bir şey düşünmesi mümkün değildir. E, ondan dolayı Müslümanın bu iki güzel ahlakı kendine yerleştirdikten sonra kardeşlik hukukunda özel olaraktan Sonra da su izandan ve bencillikten de elinden geldiği kadar ne yapması lazım? Elinden geldiği kadar uzaklaşması lazım. Şimdi şeyh bize dedi ki birincisi haya. Birincisi nedir? Birincisi hayadır. Bu anlattığım mukaddime anlaşıldı inşallah değil mi? Yani genel olarak ben tesirden konuşmadım ha. Benim konuştuğum şey kardeşlik hukukuna tesir eden amellerden konuştum. Yani genel olarak da var mutlaka müessir ve müesser ameller. İlimde mesela öyle, ilim talebesinin adabında, ahlakında, ilim talep etme yollarında müessir olanlar var. Bir de ne var? Bir de müessel olanlar var. Ee, haya, yani demek ki kardeşlik hukukunu sağlam bir şekilde yerine getirmek istiyorsak, haya bizim için müessirdir. Yani hayayı bir şekilde elde etmemiz lazım. Çünkü dersin sonunda anlatacağım, haya ya doğuştandır ya sonradan kazanılır. Yani illaki insan anadan doğma veya yetiştiği ortamda hayalıdır diye bir kaide yok. Adam çok böyle gereksiz, çok konuşan, çok cıvık bir ortamda yetişebilir. Ama hayayı sonradan ne yapabilir? Sonradan kesbedebilir. Yani sonradan kazanabilir. Haya nedir? Hayanın tanımı. Bakın hayanın tanımı hepinizin ezbere bildiği bir hadiste aslında var. Tahmin eden var mı? Kır hadiste ezberlediğiniz bir tane hadiste aslında hayanın tanımı var. Ne diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? İnne mimma اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْاُولَةِ اِذَا لَمْ تَسْتَحِهِ فَاسْنَعْمَا İnsanların nubuvvetin kelamından ilk idrak ettikleri söz nedir? Utanmıyorsan dilediğini yap. Öyle mi? Utanmıyorsan dilediğini yap. Yani burada Aleyhisselatü Vesselam ne anlatıyor? Aslında bir nevi şuna da işaret ediyor. Bütün peygamberlerden insanların idrak ettiği bir ahlaktır bu. Çünkü bütün peygamberler müessir olan amellere yoğunlaşmışlardır. Öyle değil mi? İzalem لَمْ تَسْتَح۪ي فَاسْنَعْمَا Eğer utanmıyorsan, haya etmiyorsan dilediğini yap. Demek ki haya nedir? Seni dilediğini yapmaktan alıkoyan ahlaktır. Tamam? Hayanın tanımı bu hadise göre demek ki nedir? Seni dilediğini yapmaktan alıkoyan ahlaktır. Seni dilediğini yapmaktan alıkoyan ahlaktır. Zaten İnsanoğlu ne zaman istikamette olur? İnsanoğlu ne zaman istikamette olur? Kendini mükellef hissedip ve bunu idrak ettiği zaman. Öyle mi? Kim istikamet üzere olamaz? Mükellefiyet şuuru kendinde yerleşmemiş olan insan. Yani mesela diyelim ki şimdi ben, ben bir insan olarak kendimi örnek veriyorum şu anda. Ben şöyle bir adam olsam, sürekli şu şuurdayım. Allah beni yarattı, her gün bu şuurdayım ama. Allah beni yarattı, Allah hepimizi bu şuurda kılsın evvela. Allah beni yarattı ve benden birtakım beklentileri var, bu insanlar Müslüman da benden birtakım beklentileri var. Şimdi benim istikametten ayrılmam çok nadir olur. Öyle değil mi? Çünkü ben o mükellefiyet şuurundayım. Yani senle konuşurken, seninle amel yaparken sürekli o şuurdayım. Ben bu kardeşime karşı mükellefim. Benim ona karşı bazı mükellefiyetlerim var. Ama bir de böyle çok relaks bir tip olduğumu düşünün. Örneğin yani olsa olur o hani Murat var ne yok ne mesela olsa olur olmasa ya uf, bırak falan ne olacak sanki bir de bu modda olduğumu düşünün bu ahlakta olduğumu düşünün benim kardeşlerime karşı onların haklarını eda ederken istikamet üzere olmam mümkün değildir tamam o zaman nedir haya insana mükellefiyet şuurunu veren şeydir yani seni kötü ahlaklardan alıkoyan senin sürekli sorumlu olduğunu sana hatırlatan ve seni utandıran Öyle mi? Ahlaka ne diyoruz? Hayadır diyoruz. Nereden çıkardık bu tanımı? Hadisten çıkardık. Utanmıyorsan dilediğini yap. Demek ki haya seni dilediğini yapmaktan, özgürce davranmandan alıkoyandır. Bizimle işte modernistlerin, yani modernist Müslüman da demiyorum çünkü Müslüman değiller. Modernistlerin veyahut da çağımızda insan hakları, hümanizm. Mesela belki bazen diyelim dinlersiniz, hümanizm, insan hakları falan kulağa hoş geliyor bazen. Öyle değil mi? Çünkü seni de koruma altına aldığı için, yani Müslümanın tevhid elinin, e, küfür diyarında hiçbir eman emniyeti olmadığı için. Bazen insan haklarını dinlediğin zaman insanın kulağına hoş geliyor. Mesela onun için dikkat edin, çok Müslüman taraf gazetesi okur. Öyle mi? İnsan haklarına çokça vurgu yaptığından dolayı. Ama İslam'ın insan hakları ile onların insan hakları arasındaki en büyük fark nedir? İslam'ın getirdiği insan haklarıyla onların anlattığı insan haklarının arasındaki en büyük fark nedir? Kim söyleyecek? Bizim şeyimize göre insan hakları demek senin köle olman demektir. Tamam? İslam'a göre insan hakkı demek senin köle ol. İslam diyor ki hepiniz Allah'a köle olun, birbirinize köle olmayın. Tamam? Sadece bu. İslam diyor eğer sen özgür olmak istiyorsan, haklarının olmasını istiyorsan Allah'a köle olacaksın. Yani kendini mükellef hissedeceksin, sorumlu hissedeceksin. Onlar da diyorlar ki yok, nefsinizin kölesi olursanız özgürsünüz. Öyle mi? Nefsinizin kölesi olursanız, modanın kölesi olursanız, rahatlığın kölesi olursanız özgürsünüz. Biz diyoruz ki yok. Bizim özgürlük anlayışımız köleliktir ve biz bunda da şeref duyarız. En şerefli makam kişinin Allah azze ve celle'ye kul olduğu makamdır. Öyle midir? Öyledir. Şimdi konumuza dönecek olursak dedi ki hadisten çıkardığımız haya'nın tanımı nedir? İnsanı dilediğini yapmaktan yani özgürlükten alıkoyan şey. İnsanın kulluğa aiten şeydir. Cüneydi i Bağdadi'ye sormuşlar demişler ki haya nedir? Demiş ki haya kulukun. Bir ahlaktır. يَبْعَسُ ala terkil الْقَبَائِحِ insanı kabih olan, kötü olan şeyleri terk etmekten alıkoyar. Öyle mi? وَيَمْنَعُ مِنَ التَّفْرِيْتِ فِي حَقِّ سَاحِبِ الْحَقِّ Ve insanı hak sahibinin hakkında gevşekliğe haddi aşmaktan alıkoyar. Bak hayayı nasıl açıkladı bize? İki yönünü açıkladı. Bir, seni kabih olan çirkinliklerden alıkoyan ahlaktır. İki, Hak sahiplerinin hakkında ifrata gitmenin, tefrite gitmenin önüne geçen, engel olan ahlakın ismi nedir? Ahlakın ismi hayadır. Tamam mı? Peki hayanın bu kadar önemli olduğunu nereden çıkardık biz? Etken olduğunu, müessir olduğunu iki şeyden çıkardık. Öyle mi? Birincisi şeriattan çıkardık, ikincisi tecrübeden çıkardık. Öyle mi? Bir şeriattan çıkardık, iki tecrübeden çıkardık. Şeriattan nasıl çıkardık biz bunu? Önce önümüzdeki hadisten çıkardık. Yani kitabımızda zikredilen hadisten çıkardık. Bak. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki el imanu bi 60 veyahut 70 şubedir. İman kaç şubedir? 60 küsur şubedir. Efdaluha veyahut a'laha la ilahe illallah. Öyle mi? Ve adnaha imate'tul eda anit tariqi ve'l haya'u iman. Bak peygamberimiz dedi ki iman 60 küsur şubedir. En üstü tevhiddir. İhtilaf var mı bunda? Yok. Üstü de, altı da, ortası da hepsi tevhiddir. Ama bunların en kemali, en önemli olanı nedir? Tevhiddir. En altı nedir? Ednaha, yoldan eziyet verici şeyleri kaldırmaktır. Yani sen yolda gidiyorsun, araba yolunda bir taş var. Arabanı park edip, inip bu taşı alıp kenara koyarsan, bu imanın şubelerinden bir şubedir. Çünkü insanlara eziyet verici bir maddeyi kaldırdın ortadan. Öyle midir? Ha. Geriye bak diyor ki, iman 60 küsür veyahut da 70 küsür şubedir. Hangisini hangi şu diyor sadece? El hayau şubetun minel Siz mesela böyle bir durumda olsanız, konuşan siz olsanız. Diyelim ki bir konu anlatacaksınız. 70 tane maddesi var. 70 tane maddesi var. Sana ben bir konu verdim. Dedim ki yarın falan seminerde bir öğrenci olaraktan şu konuyu anlatacaksın. Tamam mı? 70 tane maddesi var konunun. 10 dakika süren var dedim. Sen hangilerini anlatırsın bu 10 dakikada? Senin için en önemli olanlar hangisiyse sen o en en önemli olanları anlatırsın. Öyle mi? Dur önemsiz sırasından başlayayım da önemliye doğru geleyim demesin. Çünkü senin şeyin yok, imkanın yok. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam da "Uti tu cevami al-kelim" diyor. Ben sözün özü bana verildi. Yani böyle çok konuşmak, uzun uzun anlatmak değil. Hadisler öyle olsaydı ümmet hafız edemezdi. Yani benim size hayayı şu şekilde anlattığım gibi peygambere hayayı anlattığını düşünseniz de bunu hangi hadisi, hangi hafıza, hangi şey bu kadar bütün her mesele böyle olsaydı bir de kim bunu hakkıyla şey yapacak, hefzedecek mümkün değil öyle değil mi? O da onun için ne yapıyor? En önemli olanını zikrediyor. En önemli olduğunu zikre. O da nedir? Haya'dır. Haya imanın şubelerinden bir şubedir. Niye? Çünkü diğer şubelerin yerine getirilmesinde hem Allah'ın hakkını eda ederken hem de kulların hakkını eda ederken diğer şubeleri yerine getirirken insanı e, tetikleyecek olan şey nedir? İnsanı tetikleyecek olan şey hayadır. Anlaşıldı. İki zikrettiğimiz o Bukhari'deki hadis insanların nubuvvet kelamından ilk idrak ettiği şeylerden bir tanesi. Yani ilklerden bir tanesi nedir? İlklerden bir tanesi hayadır dedi Peygamberimiz. İkincisi dedik nedir? Tecrübedir. Öyle mi? İkincisi nedir? Tecrübedir. Yani yaşam olarak da bakın kendiniz hani kimsenin tecrübesine dayanmadan insanların hallerine bakın normalen müşrikleri kastediyorum hiç Müslümanlara gelmeden. insanlar içindeki en mazbut Herkesin kendisinden memnun olduğu insanlar kimlerdir? Halim, selim, utangaç, hayalı, kimseye zararı olmayan. Öyle değil mi? Kimseyle sorunu olmaz bu tip insanlar. Ya yani ne onların kimseyle bir sorunu vardır, ne kimsenin onlarla bir sorunu vardır. Sebep? Çünkü haya, onları insanların hakkına tecavüz etmekten de, insanların hakkında ifrattan da tefritten de ne yapar? İfrattan da tefritten de alıkoyar. E bir de bu hayanın imanla bezendiğini düşünün. Yani Müslümanda var olduğunu. E düşünün. Elbette ki etkisi, tesiri insan üzerinde çok çok daha ne olacaktır? Çok çok daha fazla olacaktır. Tamam mı? İkinci bir meselemiz ise hayanın kısımları nelerdir? Öyle mi? Hayanın önemi ve hayayla iman arasındaki bağlantıyı anladık. Değil mi? Anladık. İkinci bir meselemiz ise hayanın kısımları nelerdir? Bazı alimler, Hayayı anlatırken çok fazla tafsilata gitmişler. Mesela İbn Kayyim ve dârus demiş ki: "Haya on kısımdır." demiş. Her bir kısmı anlatmış ve her bir kısma haya-u iclal, haya-u cinaya, haya-u taksir, işte, haya-u hacme, haya-u muhabba, haya-u izze, haya-u edeb falan saymış da durmuş. Her birine de örnekler vermiş. Hiç bunları anlatmaya lüzum yok. Yani gerek yok. Hayayı kaç başlık altında toplayabiliriz normalde? iki başlık altında toplayabiliriz. Öyle değil mi? Allah azze ve karşı kulun hayalı olması, bir de kullara karşı kulun ne olmasıdır. Kullara karşı kulun hayalı olmasıdır. Allah azze ve karşı hayalı olmak dediğimizde bundan kastettiğimiz şey nedir? Onun ne yani Allah azze ve karşı hayalı olmak ya vallahi Allah bizi görüyor demek değildir. Değil mi? Allah Ze ve Celle'ye karşı hayalı olmak demek ne demektir? Allah Ze ve Celle'nin emrettiklerini yerine getirmek, nehyettiklerinden kaçınmak. Bakın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabeyle beraber otururken diyor ki: "Ey insanlar, istahyu min Allah hakka al-haya." Ey insanlar, Allah'tan hakkıyla haya ediniz. Tamam mı? Bunu İmam Ahmed ve Sünen sahipleri rivayet ediyor. Diyor ki: "Ey insanlar, Allah'tan hakkıyla ne yapınız? Haya ediniz." Sahabede diyor ki: "Ey Allah'ın resulü, biz zaten Allah'tan hakkıyla haya ediyoruz. Peygamber diyor leysesakum bu değildir. Yani haya biz Allah'tan haya ediyoruz demek haya demek değildir. Peki nedir haya? Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Men istahya min, men istahya min Allah hakka el haya falyahfaz ar-ra'se ve ma wa'e ve lihfaz el ve ma hawa ve men ve وَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيَا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَةِ Haya bu değildir diyor, yani sizin, biz Allah'tan haya ediyoruz demez haya değildir. Haya nedir? Kişinin kafasını ve kafasının içerisinde olanları hevz etmesidir. Haya nedir? Kişinin karnını ve karnının içerisinde olanı hefz etmesidir. Haya nedir? Kişinin ahireti istediğinde dünya zinetlerini terk etmesidir. İşte kim bunu yerine getirirse, Allah'tan hakkıyla ne yapmıştır? Allah'tan hakkıyla haya etmiştir diye. Anlaşıldı değil mi? Başı ve başın içindekileri vahy etmek nedir? Yani siz mesela bir konuda baş kelimesini ıtlak ettiğinizde ne kastediyorsunuz? Göz ve gözü muhafaza etmek. Öyle mi? Yani harama bakmaktan alıkoymak. Kulak ve kulağı harama bakmaktan فَرْيَحْفَزِ الرَّأَسَ وَمَا وَعَى Yani kafanın kendisine kap olduğu şeyleri de ne yapmasıdır? E da. Dil. Dili korumandır. Öyle değil mi? Fe liyahfazir ra'se ve ma korumandır. Haramı koklamamandır. Haramı konuşmamandır. Zikri konuşmandır. Emri bil maruf yapmandır. Kulağınla müzikler, gıybetler dedi kodudur, yalandır vesaire bunları dinlememendir. Mesela bunlar nedir? Senin kafanı şey etmendir. Kafanı ve kafanın içindekileri korumandır. Suizan, Suizan nerede oluyor? Beyinde gerçekleşiyor, değil mi? Suizan beslememendir. Mesela insanlara karşı vesaire. Sonra ve li yahfaz al ve karnı ve karnın kapsadığı şeyi ne yapmaktır korumaktır yani kastı kişinin cinselliğini iffetini haram mal ağızdan, ağızdan içeriye giden haram malı haksız kazancı faizi vesaire kişini terk etmesidir yani bu bölgeyi kişinin korumasıdır mesela üçüncüsü ve men arade'l-ahirete Terake ziynetet dünya. Kim ahiret yurdunu isterse, dünya zinetlerine ne yapar? Dünya zinetlerini terk etmelidir. Niye? Çünkü daha önce de söyledik, dedi ki, şu mümkündür teorik olarak. Siz hem dünyayı hem de ahireti bir arada yaşayabilirsiniz. Teorik olarak mümkündür. Kimse bunu haram kılmış mı İslam dininde? Yok arkadaş, kim ahireti istiyorsa dünyayla olan bütün bağını koparsın, yemesin, içmesin, giymesin, gezmesin, binmesin, yatta katta oturmasın. Böyle bir şey yok. Ama pratik olarak parmakla sayılacak örnek dışında örneği yok, öyle mi? Yani İslam senin önüne ses çekmemiş. Hani işte yat alma kendine, kat alma kendine. İşte son model arabalara binme mesela böyle bir şey yok, binebilirsin değil mi? Kul men حَرَّ مَزِينَةَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰتِي اَخْرَجَلِ عِبَادِهِ De ki Allah'ın kullarından çıkardığı zinetleri haram kılan kim olabilir ki? Allah bunları zinet olarak bak burada hadiste ne diyor? Kim ahiret yurdunu isterse Dünya zinetini ne yapacak? Terk edecek diyor. Ama burada Allah da diyor kim? Allah'ın çıkardığı zinetleri kullarına haram kılmıştır mesela. Teorik olarak bunda bir problem yok. Yani sen dünya zinetlerinden dilediğin gibi faydalanabilirsin. On tane saat al kendine. Saat zinettir değil mi? Her bir tanesi on bin dolar olsun. Kol düğmesi al kendine mesela. Her bir tanesi olsun iki yüz bin dolar. İslam sana karışmaz. Yani niye bunu yapıyorsun demez sana. Ki başkalarının hakkına geçip. Ama te pratik olarak bu şekilde olup da ahiretini kurtaran insan sayısı çok az. Öyle değil mi? Yani kim var mesela? Hz. Osman var. Hz. Ebubekir var. Onlar da zaten dünya nasıl onlar için? Dünya onlar için şu şekilde. Dünya geliyor. Mesela işte diyelim ki 100 tane develi bir kervan geliyor. Düşün işte bir araba pazarı şu anki yüz develi bir kervan demek. Şu an kurulan otosanayi, otopazarı senin. Hepsi bütün arabalarla. Tamam bu Allah'a ve nedir diyor. Tamam? Hz. Osman Şam'dan geliyor ya. İnsanlar toplanıyor, kıtlık var. Diyorlar işte, ey Osman şu kadar verelim, bu kadar verelim zenginler. Cık. Hazreti Osman diyor yok yok daha fazla veren var diyor. Daha fazla veren var daha. En son bir tanesi diyor kimmiş bu ya? Hani bu kadar bizden fazla ver Allah diyor bile karşı 700 veriyor. Bu Allah ve Rasulünün diyor mesela. Hazreti Ebubekir, dünya var, elinde dünya var, dünya malı var, tüccar, zengin adam. Geliyor zorluk gününde Rasulullah insanlardan infak istiyor, getiriyor. İşte o diyor, ben şunu getirdim o diyor. Sen ne getirdin Eyüp Bekir? Bütün malımı getirdim diyor. Hepsini getirdim. Peki ailene ne bıraktın Eyüp Bekir? Allah'ı ve Rasulü'nü bıraktım. Yani akşam yiyecek yemek bırakmamış ha. Akşam vaktine yiyecek yemek yok. Peki ailene ne bıraktın Eyüp Bekir? Aileme Allah'ı ve Rasulü'nü bıraktım diyor. Bak teorik olarak bu olabilir. Ama pratik olarak bunun örneği ancak işte parmakla şey yapabiliyoruz. Ee, İslam tarihinde ancak parmakla sayabileceğimiz e, şahsiyetler var. Onun için kim ahiret yurdunu istiyorsa kim ahiret yurdunda e, nimetlerden faydalanmak istiyorsa, dünya ziynetlerini ne yapması lazım? Terk etmesi lazım. Dünya ziynetinden kastedilen nedir burada? Söyle dinliyorum. İkisi Değil mi? Yoksa mesela Hazreti Ebubekir'in de ziynet var. O ziynet Hazreti Ebubekir'i Allah ve Rasûlü'nü alıkoymadığı için hiç sorun yok. Öyle değil mi? Mesela şeydir, Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ya, şeyde Nisa suresinde Siz onlara böyle kantar kantar altın da vermiş olsanız meyir olarak. Yani bir kadın demek ki bir kantar altın alabilir meyir olarak. Bunda bir problem yok. Ama mühim olan nedir? Mühim olan bununla sapıtmamaktır. Öyle değil mi? O nasıl seni Allah'tan alıkoyar? Mesela malın verdiği bir kibir var değil mi? Dünya hayatının verdiği insanın bir kendini beğenmesi var başkalarını küçük görmesi var. Şimdi genelde insanlarda şöyle bir mantık vardır. Çalışayım, çok kazanayım, çok vereyim. Ama örneğini hiç görmemişsinizdir. Çok kazandıkça adamın eli kapanır. Çok kazandıkça adamın eli, eli kapanır çünkü insanoğlu böyle. Yani gözünü topraktan başka bir şey, o Peygamber neyse, tutsam böyle dedi. Lakukan al-ibni adama wadiyan min zahabin la habba an yekun <gülüyor> an yekun lehu wadiyan. Şayet ibni adem'in bir tane şeyi olsaydı, bir vadiden altını olsaydı isterdi ki iki tane olsun öyle değil mi? Vel en yemla fehu illa ve yetubu Allahu ala Yani onun gözünü ancak ağzını ne doyurur toprak. Ancak öldü mü? Hakikati gördü mü? Ha tamam. Sonu geldi. Yoksa dünya öyle bir şey ki iman da böyle, dünya da böyle, ahiret de böyle. Yani ahiret yolcuları da öyle. Bir girdiler mi o yola samimiyetle? Allah'ın izniyle onlar da bir türlü mutmain olmazlar. Yani yaptıkça daha fazlasını isterler. Yaptıkça daha fazlasını isterler. Çünkü onun da bir lezzeti var. Nasıl dünyanın hani İbn Kayyim diyor ya şimdi dünyanın bir lezzeti var. Mesela biz diyoruz günahların verdiği kalbe bir elem var. Asıl da o değil, asıl da günahın verdiği bir lezzet var. Günah adama lezzet vermese, adam gece gündüz günah işler mi? Dünya adama lezzet vermese, adam gece gündüz dünyasının peşinden... Ama bu yalancı, değil mi? Bu suni, hormonlu bir lezzet, öyle mi? Ahiretinki ise hakiki. Biri cisme hitap ediyor, öbürü ise kalbe hitap ediyor. Yani sen burada oturup mesela çok güzel fıkra anlatan, çok güzel hikaye anlatan bir adamla oturursun burada beraber. Var mı sevmeyen insan olarak, böyle güzel konuşan, meseleyi güzel anlatan, böyle insanı güldüren bir insanın sohbetini sevmeyen var mı? Yok. Ondan bir lezzet alırsın ama o lezzet senin kulağın sadece kulağındır, öyle mi? Bir de vaktini doldurursun ama öbür tarafta zikir yaparsın, kalbin lezzet alır, öyle değil mi? Boş vakit geçirmeyip Kur'an okursun, onu dinlemek yerine, senin kalbin bundan lezzet alır. Yani dünyanın lezzeti var ama dünyanın lezzeti sunidir, ahiretin lezzeti var, Ahiretin lezzeti ise nedir? Hakikidir. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada hayayı bize nasıl açıklamış? Yani şunu anlatıyor. Haya öyle bir şeydir ki diyor, pratikte vakası vardır. Öyle mi? Haya öyle bir şeydir ki pratikte bir vakası vardır. Yani ben haya ediyorum dediğinde senin üzerinde bir tesirinin olması lazım. Kafayı ve kafanın kuşattığını, karnı ve karnın kuşattığını ve dünya hayatına karşı şeyini, konumunu, yerini ne yapacaksın? Konumunu ve yerini belirleyeceksin. Haya budur. Biz gene şimdi buradan dedik ya şer'i delillerden hayanın müessir olduğunu çıkardık. Aha bir delil de budur mesela. Öyle mi? Bak haya, insanın Allah'a karşı hakkını ve hukkını eda etmeden müessir bir nedir? Müessir bir ameldir. Anlaşıldı burası? Anlaşılmayan bir şey yok. Bir de ikinci haya nedir? İkinci haya ise insanlara karşı. Hayalı olmaktır, öyle değil mi? İnsanlara karşı hayalı olmak nedir? İnsanlara karşı hayalı olmak onların haklarını ve hukuklarını yerine getirirken, öyle değil mi? Onların haklarını ve hukuklarını yerine getirirken ifrat ve tefritten kaçınmaktır. Yani şeyden, hakkı aşmaktan, insanın kendi sınırlarını, Allah'ın koyduğu hatları aşmaktan insanı alıkoymaktır. Sen şimdi bana diyelim borç para verdin misal, bana borç para verdin. Ben bu borcu sana geri ödemek zorunda değil miyim? Geri ödemek zorundayım. Doğru mu? Mesela bazı insan var, borcunu veremez. Veremez ama yani sen onu gördüğünde yaşayan ölü gibidir adam. Yani o borcun ağırlığı, bunu iten sebep nedir? Hayadır. Yani utandığıdır, insanlardan utanıyor böyle. Bir de bazı insan var, bütün dünyası batmıştır, senden daha cömerttir, senden daha şeyler rahattır. Hiç, hiç, hiç. Adamın umrunda bile değildir. ya yani borcu varmış, borçlar varmış, kapıya dayanmışlar ve vesaire hiç adamın umrunda değil. Bakarsın o arada bir araba değiştirdi adam. Bakarsın o arada ev taşıdı mesela. E adam bir de bu tip insanlar var. Bunun sebebi nedir? Bak bunun hayasızlığı utanmaması kardeşinin hakkında ifrata götürdü onu. Öyle mi? Ama bunun hayası ise yapamasa bile onun ezikliğini hissetmeyi ona getirdi. İşte hayal böyle bir şeydir yani insanlara karşı. Bunun peki örneği var mıdır? Hayatımızda örneği vardır. Yeryüzündeki en hayalı insan kimdi mesela? Bizim peygamberimizdi, öyle değil mi? Sahabe peygamberimizi vasfederken nasıl vasfederiyor? Mesela Ebu Sa'id'in Khudri, henüz evlenmemiş bakire bir kızın bekarlığın bekarlığından daha hayalıydı diyor peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Şimdi tabii siz bunu duyduğunuzda anlamayabilirsiniz çünkü günümüzde bekar olan kızlarda haya kalmamış. Yani haya kalmadığı için neye benzetmiş ki ee, diyebilirsiniz mesela değil. Eskiden mesela biliyorsunuz bekar olan kıza ee, falan kes evlenmek istiyor musun denildiği zaman onun evet demesi ne demekti? Susmasıydı. Çünkü o dönemde Haya insanları kendi babalarına, annelerine karşı bekar bir kızın evet ben hatta hadis var yani hani onun suskunluğu onun şeyidir. Veyahut da bir rivayette utanması işte yüzünün terlemesi vesaire onun kabul ettiğinin e, göstergesidir. Mesela bu eski dönemin insanları veyahut da Haya'nın ahlak olarak yerleştiği toplumdaki insanların hali. Resulullah da böyle. Hatta mesela birçok hadiste dikkat ederseniz, Hatta Ebu Said kendisi de diyor, biz Peygamberimizin bir şeye kızdığını veya sevindiğini yüzünden anlardık. Öyle mi? Yani konuştuğundan veya söylediğinden ziyade hani o hayasından dolayı bir şeye kızdı mı, üzüldü mü? Mesela kimisi sahabe peygamberi neye benzetiyor? Nara benzetiyor. Öyle değil mi? Kızdığında diyor, sanki o ikiye bölünmüş bir nar e, gibiydi diyor hani şeyden dolayı. Sevindiğinde de aya benzetiyor. Yani yüzünün parlaklığından aydınlığından. Aleyhissalatu aya benzetiyor. Mesela Musa Aleyhisselam için peygamberimiz İmam Buhari'de diyor Musa o kadar hayalıydı ki şey Musa o kadar örtülmeyi seven biriydi ki hayadan dolayı onun cildinden hiçbir şey görünmezdi. Yani insanlar Musa Aleyhisselam'ın kolundan işte boynundan vesaire bir şeyler görmüyorlar. Sebep çünkü Musa Aleyhisselam nedir? Musa Aleyhisselam hayasından dolayı kendini çok fazla ne yapandır? Kendisini çok fazla örtendir. Mesela misal örnek şeyin hayasını biliyorsunuz. Öyle değil mi? Hazreti Ali, mesela daha önce de anlatmıştık. Resulullah'a gelip soru soramıyor, mezinin hükmünü soramıyor. Soramamasının sebebi nedir? Hazreti Fatıma ile evli olmasıdır. Yani nasıl kızıyla evli olduğu bir adama ve ki bu da peygamberse Aleyhisselatü Vesselam, gelip işte mezinin hükmü nedir e, diyecek, miktadı yolluyor sorsun diye. Öyle değil mi? Mesela Ayşe annemizin hayası. Ayşe annemizin hayası. Ayşe annemiz diyor, İlk normalde biliyorsunuz peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat edince kendi hücresine defin ediliyor. Hazreti Ayşe'nin yaşadığı hücreye defnediliyor. ediliyor. Hazreti Ebubekir vefat edince o da Resulullah'ın yanına defin Vesselam. Hazreti Ayşe diyor ben çok rahat bir şekilde gidip ziyaret edebiliyordum onları. Biri babası, biri kocası. Ömer öldükten sonra diyor, Hazreti Ömer'i de getirip oraya defin ediyorlar ya artık örtümü tam örtmeden oraya giremedim Ömer'den haya olarak diyor. Yani bakın ölüden haya diyor ha, hani önceden babamla kocamdı, bir şey olmaz diyor, rahat bir şekilde e, giriyor şey yapıyor, e, giriyor ama Hazreti e, Ömer oraya defnedildikten sonra Hazreti Ayşe artık oraya anca sokağa çıktığında nasıl örtünüyorsa o şekilde örtünüyor, o şekilde gidiyor. Babasını ve kocasını e, ziyaret ediyor. Bu neyi gösterir? Bu Ayşe annemizin hayasını gösterir, öyle değil mi? Ayşe annemizin hayasını gösterir. Mesela Abdullah ibni Amr ibni As. Diyor siz bana peygamberi vasfet deseniz ben onu vasfedemem, öyle mi? Ben onu vasfedemem diyor. Niye? Çünkü ben hayadan onun yüzüne bakamazdım diyor. Yani ben onun yüzüne, yani gözümü böyle doldurup Resulullahın direkt yüzüne bakamazdım e diyor. Bu bir hayadır. Peygamber onlardan bunu talep etmemiş. Öyle değil mi? Bana böyle bakmayın o da şöyle yapmayın diye bir emri yok aleyhisselatü vesselamın. Ama abremil as böyle anlamış. Mesela İbn-i bunu hayaul iclâl diye anlatıyor. Yani birine olan saygından birinden olan hürmetine, hürmetinden e, sende oluşan şey, sende oluşan hayadır diyor. Mesela Abdullah ibn Ömer ilim talebesinin hayası, ilim talebesinin edebi. Hani biliyorsunuz peygamber resat mesela bir hadis şerifte diyor ki İmam Bukhari hem ilim kitabında hem kitabının birçok yerinden rivayet ediyor. Diyor, i̇nne mines şejeri, İnne mines şejeri, şejeraten layes Ağaçlardan öyle bir ağaç vardır ki onun yaprakları dökülmez. فَهُوَ كَمَسَلِ الْمُسْلِمِ O, Müslümanın misali gibidir. Burada ne anlatıyor Peygamberimiz? Yani hani bir ağaç kış geldiğinde bile yapraklarını dökmüyorsa bu neye işarettir? O ağacın sabit olduğuna, zamanın değişmesiyle ağacın değişmediğine, faydasının sürekli daim olduğuna, öyle değil mi? vesaire. İbn-i Recebül Hanbeli'nin bununla ilgili küçük bir risalesi de var. Yani hurma ağacını kastediyor Peygamber. Hurma ağacını Müslümana benzetiyor. Hurma ağacı gerçekten değişik bir ağaç. Yani hiçbir şey atılmıyor hurma ağacının. Yaprağı, dış cephesi her şeyi mutlaka bir şeyde kullanılıyor e, hurma ağacının. Peygamberimiz Müslümanı da ona benzetiyor. Yani peygamber istiyor ki biz ne olalım? Biz hurma ağacı gibi olalım. Hani her konumda faydalı konumunda olalım. Hiçbir zaman zararlı konumunda Her şeyimizden insanlar faydalansın. Durmamızdan, konuşmamızdan, yatmamızdan, yaptığımızdan her şeyimizde mutlaka insanlara bir faydamız olsun. i̇bn Ömer diyor ki peygamber bunu sahabeye soruyor. Daha önce de hatırlıyorsanız demiştim, peygamberin uslubundandır insanlara bir şey öğretirken önce ne yapar? Soru sorar. Öyle değil mi? İnsanlara öğretirken önce soru sorar. Niye? Ta ki zihinler o meseleye hazır hale gelsin. Hani sana şimdi ben bir soru sorumda düşünüyorsun acaba ne? Zihnin benim anlatacağıma hazır bir konuda. فَوَقْعَ النَّاسُ فِي اَشْعَارِ الْبَادِيَةِ diyor İbn-i İnsanlar işte bu çöl ağaçlarının hakkında konuşmaya başladılar. فَوَقْعَ ف۪ي نَفْسِي اَنَّهَا نَخْلَ Benim de nefsimde vaki oldu ki diyor o hurma ağacıdır. Fakat ben bunu söyleyemedim diyor, haya ettiğimden dolayı. Yani şimdi düşün Ebubekir orada, Ömer orada, Osman orada, sahabenin büyükleri orada, fakihler orada, ashab-ı sufha orada. Soru sormuşlar. İnsanlar düşünüyor işte mesela misal çam ağacı olabilir, şu ağacı olabilir, kaktüs olabilir falan. i̇bn Ömer anlıyor şey oldu onu. Çocuk, Allah fahim kapısını açıyor ona, anlayış kapısını. Diyor ki kurma ağacı ama diyor ben onu söyleyemedim. Neden? Çünkü haya ettiğimden dolayı diyor. Burada i̇bn Ömer'in bu hayası mezmum olan bir haya mıdır? Değildir. Çünkü bunu söylememesi üzerine bir farzın zayi olması veya bir haramın gelmesini gerektiren bir durum değildir. Değil mi? Hakkı söylemekten insanı alıkoyan haya ne zaman kötüdür? Söylemediğin zaman insanlardan bir fazileti, def ettiğin bir... Zaten peygamber cevabını verecek. Öyle mi? Biraz sonra peygamberimiz onun için soruyor. Cevap verecek. İki bunu bilmesen ne olur? Yani ağacı dökülmeyen yaprak Müslümanın misali gibidir. Bu nedir? Bilmesen de bunun sana bir şey yok. Zararı yok. i̇bn Ömer haya ettiğinden dolayı ne yapıyor? i̇bn Ömer haya ettiğinden dolayı sukut ediyor. O kadar sahabenin içinde diyor ben nasıl? konuşacağım diye. Mesela bu da nedir? Bu da ilim talebesinin hayasına bir örnektir ee, misal. Ve benzeri. Yani bunun örnekleri çokaltılabilir. Ama dâbıtımız nedir? Yani kardeşlerine karşı onların haklarını ifa ediyorsan, bir sende bir duygu var, ismini koyamayabilirsin. Yani sen acaba bu bendeki duygu nedir? Hiç bugüne kadar düşünmemiş olabilirsin. Ama insanların senin üzerindeki haklarını yerine getirirken, bir şey seni sürekli itiyorsa ona, öyle mi? Kardeşlerine karşı saygın, edebin, sevgin, konusunda problem yaşamıyorsan, belki bu neden kaynaklanıyor? Bu hayadan kaynaklanıyor. Zıddı da neden kaynaklanıyor? Hayasızlıktan kaynaklanıyor. Tamam? Demek ki insanın hayasında bir problem, insanın hayasında bir sıkıntı var demektir. O da kaybolduğumuz zaman hem Allah hakkında hem de kul hakkında, insan her türlü zaten probleme artık düşer olur. Burayı da okuyalım, bitirelim mi yoksa duralım mı? Son paragrafı. Duralım mı? Tamam. Ee, aslında şeydir, e, çok kısa, yani boşuna bir dahaki derse sarkıtmayalım, yeni derse başlayalım. 2-3 dakika falan sürecek bir şey öyle. Çok uzun bir mesele yok burada. Bunu da okuyalım, konu kapanmış olsun ki bir dahaki derse başından başlayalım. Oku abi hızlı bir şekilde. Hayat iki türlüdür. Birincisi doğuştan huy ve karakter olarak kişide bulunur. Bu, allah Teala'nın kuluna vereceği en güzel ahlaktır. İkincisi ise, Allahü Teala'yı bilmek, yüceliğini tanımak, kullarına yakınlarını, onları kuşatıcı oluşunu, gözlerin gizli bakışlarını ve kalplerin gizlediğini bildiğini bilmek ile kazanılan haya'dır. Haydi. Devam et. Birinci kısım hayâdan nasipleri az olanlar, kütlesini elde edebilmek için nefislerine karşı mücadele yapmak zorundadırlar. Evet. Şimdi o zaman biz burada biraz önce anlattığımız aslında özetlenmiş oldu. Tamam mı? Haya iki türlüdür. Haya, bazı insanlar vardır doğuştan hayalıdırlar. Allah azze ve celle onların fıtratında haya yerleştirmiştir. Hani peygamber bir sahabe diyor ya Allah azze ve celle sendeki iki tane ahlaktan dolayı seni seviyor. O da diyor ey Allah'ın Resulü bunlar benim midir yoksa bunların üzerine mi yaratıldım? Ha sen bunların üzerine yaratıldın diyor. Nedir o ahlaklarda? Biri hilimdir, biri de aynı manaya gelen iki ahlaktır. Yani yumuşaklık, insanlara karşı güzel davranmak vesaire. Tamam? Sahabe de diyor ki şeydir. Allah hamdolsun ki beni seveceği iki ahlak üzerine yarattı. Demek ki bazı ahlaklıklar var. Fıtridir. Bunların üzerine Allah azze ve hamd etmek lazım. Ha fıtratımızda haya yok diyelim mesela. Hayalı yaratılmamışız. O zaman hayasız olalım diye bir şey yok. Haya sonradan kazanılabilir. Bu bütün güzel ahlaklarda bir kaidedir Bunu unutmayın. Mesela bazı insanlar size şunu söylerler. Ya ben benim fıtratımda bu yok e diye. Senin fıtratında bu yok diye sen bununla mükellef değilsin diye bir kaide yok. Allah Azze ve Celle insanları bununla mükellef tuttuğunda bu fıtratta yarattıkları da, bu fıtrattan yaratmadıkları da hepsi ne olmuştur? Hepsi buna şeydirler, ee, mükelleftirler. Onun için demek ki olmasa bile kazanmak zorundasın. Ha burada şu soruyu sorabiliriz. Peki nasıl kazanılır? Haya? Yani diyelim bir adamın fıtratında haya yok. Haya sonra da nasıl kazanılır? Burada anlatılanla değil mi? Allah Azze ve Celle'yi tanımak Allah'ın sıfatlarını güzel bir şekilde idrak etmek gene daha önce dediğimiz gibi yani isim ve sıfatlar zaten bütün ahlakın temelidir. Allah'ı hakkıyla tanıyan, Allah hakkıyla kulluk eder. Allah'ı eksik tanıyan, Allah azze ve eksik kulluk edecektir. Yani Allah'ın duyduğunu, işittiğini, gördüğünü, hesaba çekeceğini sürekli aklımızda tutmamızdır. Burada belki şöyle bir mesele söyleyeceğim ve konuyu kapatacağım inşallah. E, bu da bilgi babından e, olsun e, diye. Şimdi mesela diyelim ki bazı insanlar var. E, hayalarından dolayı kendilerince tabi e, bazı vaciplerini yerine getirmiyorlar. Mesela diyelim burada ders anlatıyoruz. Senin kafana bir soru takıldı. Öyle mi? Sen bunu sormuyorsun. Bu soruyu sormuyorsun. Bu sormadığın soru sana bir zararı var mı? Var. Meseleyi doğru anlamanın önünde bir engel. Öyle değil mi? Mücahid'in bir sözü var değil mi? İmam Bukhari rivayet ediyor. Mütekebbir olan da hayalı olan da ilim adamı olamaz. Çünkü niye olamaz? Yani sebep nedir? Çünkü mütekebbirin kibri onu soru sormaktan alıkoyar, değil mi? Nasıl? Bilmiyor yani. Soru sorsa bilmediği çıkacak ortaya. Bu kibirdir. Hayalının da hayası onu şey yapacak, alıkoyacak. E peki biz dedik hadiste peygamberimiz diyor. اَلْحَيَاءُ لَا illa bi بِخَيْرٍ Bir rivayette diyor. haya kulluhu خَيْرٍ Değil mi? Haya ancak hayır getirir diyor. Ama bu durumda haya adama şey getirdi, zarar getirdi. Bunun cevabı nedir? Bu lügat olarak haya diye isimlendirilse de ıstilahi anlamda bizim kastettiğimiz haya değildir. Bu utangaçlıktır. Biz haya derken hayadan kastettiğimiz şey ne değildir? Utangaçlık değildir. Şer'i anlamdaki haya kulluhu khayrun la ye'ti illa bi khayrun Yani sadıklı mesluk'un dediği gibidir aleyhissalatu vesselam. Hepsi hayırdır. Hangi hayadır zararı olan veya da bu hadisin kapsamına girmeyen? Halk dilinde haya denilen ama aslında utangaçlık olan şeydir. Öyle mi? Şayet hatta o adam hayalı olmuş olsaydı mutlaka o soruyu sorardı ki hani bir hakkı eda edebilmesi için. Anlaşıldı. Anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok, tamam. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ Rabbi لِلّٰهِ